Gözdüb Allah'ı, min Şeytanı Rjeem. İsmi Allah'ı, Rahman, R-Rahim. Alhamdülillah, Rabbı ya Sıddıl İvallin ve İvallakirin, ve İla Jami'l Ambiayi ve Müslümanin, ve şartlarını hep beraber anlamaya çalıştık. <Sessizlik> İnşallah bundan sonra İslam'ın şartlarını anlamaya çalışacağız hep beraber. İslam'ın şartlarını hepimiz biliyoruz zaten. İslam'ın şartları beş tanedir: kelime-i şahadet, namaz, oruç, hac, zekat. Önce kelime-i şahadeti beraber anlamaya çalışacağız. Aslında kelime-i şahadet imanla ilgilidir. İslam'ın şartı olarak belirlenmişse biz de onu İslam'ın şartı olarak kabul ediyor. Kelime-i şahadeti hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Eğer biri kelime-i şahadeti yani Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Demese Müslüman olmaz. Mümin olmaz. Ama ne söylediğini bilmeyen de mümin olmaz. Kelime-i şahadeti getirirken eğer bunun manasını bilmiyorsa, ne dediğini anlamamışsa, ne söylediğini bilmiyorsa bu Müslüman olur mu? Olmaz. Saf, temiz bir mümin, Müslüman söylüyordu. Ben diyor Avrupa'da, işi olarak gitmiş Avrupa'ya, ben diyor Avrupa'da birçok insanın Müslüman olmasına sebep oldum. Soruyorlar, nasıl sebep oldum? Ben adamı yakalıyordum, böyle biraz birkaç kelime konuştuktan sonra ona sana bir şey söyleyeceğim, sen de öyle söyle diyordum. O da tamam diyordu. Ben ona işte kelime-i şahadeti söylüyordum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammedel abduhu ve resuluhu. O da diyor zaten bilmiyordu. Bunu söylüyordu. Müslüman oluyordu. Değil mi? Saf Müslüman. Böyle olunca o bilmeden onu söyleyen adam Müslüman olur mu? Olmaz. Çünkü hem dilin ikrarı gerekir hem kalbin tasdiki gerekir. Kalp neyi tasdik edecek? Söylediğini. Kelime-i şahadeti getirirken ne söylediğini bilecek ve kalbi bunu tasdik edecek. Yoksa yalan söylenmiş olur ya da bilmeden bir söz söylenmiş olur. اَشْهَدُ اَنْ la ilahe illallah Ne demektir? Ben şehadet ederim ki ben şahitlik yapıyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. İlah bir tek Allah'tır. Ben buna şahitlik yapıyorum. Bunu söylemeyen Müslüman olamaz. Bu durumda sorulsa bize, nasıl şahitlik yapıyorsun? Şahit olabilmen için görmen gerekiyor. Görmeden nasıl şahit oldun? Nasıl şahitlik yapıyorsun? Aynı şekilde ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu derken gene ben şahitlik yaparım ki Muhammed onun abdi, kulu ve resulüdür. Buna da şahadet ediyorum. Buna şahitlik yapıyorum. Şahit olabilmek için görmek gerekiyor. Görmeden şahitlik olmaz. Eğer Allah bu şahitliği bizden istiyorsa demek ki bu mümkünmüş. Demek ki herkesin rahatlıkla bu şehadeti yapabilmesi gerekiyormuş. Nasıl yapıyor? Eğer varlık ayetlerini okursa ayet-i kerimede buyuruyor ki onlar yere bakar, göge bakar, aya bakar, güneşe bakar, yıldızlara bakar. Derler ki Ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmamışsın. Sen bunları hak ile yaratmışsın. Yani senin bunları yaratmanda bir muradın vardır. Bunu sen yaratmışsın. Yerde her neye bakarsa baksın mutlaka şahit olması gerekir. Allah'ın kudretine şahit olması gerekir. Eğer insanların istifade ettiği nimet olarak bir şeyi görüyorsa Allah'ın rezzaklığına şahitlik yapması gerekir. Herhangi bir konuda bir hayvan kendi yavrusuna merhamet ediyorsa o hayvan üzerinden Allah'ın rahmetine şehadet etmesi gerekir. Bir de kendi üzerinde yani enfüsteki ayetleri okuyup kendi üzerinden Allah'a, Allah'ın tek olduğuna, tek ilah olduğuna şahitlik yapması gerekir. Hangi azasına bakarsa baksın, Allah'ın kendisini kudret eliyle yarattığını anlar, bunu bilir ve şahitlik yapması gerekir. Ya Rabbi beni sen yarattın, beni yaratan sensin. Onun için Allah ayet-i kerimede inkar edenlere, de ki onlara, onlar bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa onlar kendi kendilerinin yaratıcıları mıdır? Sor cevap versinler. Bunu anlamayana soruyor Allah, cevap ver. Eğer inat etmiyorsan, senin küfrün inadından dolayı değilse, aklını kullanıyorsan, ona göre konuşuyorsan cevap ver. Bir yaratıcı olmadan mı yaratıldın, yoksa sen kendi kendini mi yarattın? Hiçbir akıl sahibi, bir yaratıcı olmadan yaratıldım da demez, ben kendi kendimi yarattım da demez. Bunu anlar. Onun için, Afak'a bakarken, yani dışarıda her neye bakarsa baksın, kendisine bakarken, Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, Afak'ta ve enfuste ayetlerimizi onlara göstereceğiz niye iman etsinler diye ayetlerimize yani her bir yarattığımızın bir mucize olduğunu görsünler diye ayetlerimizi hem afakta hem kendi içinizde hem de dışarıdan size göstereceğiz dedi. Allah gösteriyor. Bize düşen nedir? Hem afaktaki hem enfusteki ayetleri okuyup eşhedü en la ilahe illallah demektir. Ben şahit oldum ya Rabbi. Ben şahidim ki senden başka ilah yoktur. İlah sensin sadece. Allah deyince onu bütün isimleriyle zikretmiş olmak gerekir. Yani bütün isimleriyle Allah'ı tanımış olmak gerekir. Onun için varlık ayetlerini okurken, dışarıdaki ayetleri okurken, kendindeki ayetleri okurken, eğer Allah'ın isimlerini bilmiyorsa onu okumayı beceremez. Onun için önce Allah'ın isimlerini hep beraber anlamaya çalıştık. Ne kadar Allah'ın isimlerini biliyor, ne kadar anladıksa varlığıyla o kadar rahat ve o kadar güzel okuruz. Allah'ın bütün isimlerini bilen, okuyan, anlayan biri neye bakarsa baksın ayet olarak onu okur. Neye bakarsa baksın Neye bakarsa baksın, muhabbette gark olur. Çünkü Allah'ın ayetlerini okuyunca, üzerinde tefekkür edince imanı artırıyor. Neye bakarsa baksın, muhabbette gark olur. Bir taşa bile baksa. Ama okumayınca bir şey yok. Anlamamış ki zaten. Okunmadan anlaşılır mı? Anlaşılmaz. Anlaşılmaz. Onun için eşhedü en la ilahe illallah demek Ya Rabbi bütün kainatta, bütün varlıkta, gördüğüm her şeyde hem kendimde hem dışarıda her neyi görürsem göreyim, her neye bakarsam bakayım ben senin el esmaul husnana şahitlik yapıyorum ki senden başka ilah yoktur. Senden başka ne güç vardır, ne kuvvet vardır, ne kudret vardır, ne yaratan vardır. Her ne ki var güzelliğini senden alır, ismini, o esmayı senden almış. Onun için, gerçek manadaki ilah sensin, gerisi, gerisine kendi lütfundan, ihsanından ikram edip, esmandan ikram edip yaratmışsın. Ve hepsi seni anlatır. Hepsi senin ayetlerindir, bütün varlık senin ayetlerindir. Hepsi sana şehadet ediyor, sana şahitliğe davet ediyor. Bu böyledir. Bütün varlık. Onun için ne diyoruz? Gerçek manadaki Rab sensin ya Rabbi. Terbiye eden sensin ya Rabbi. Sebep olarak kim olursa olsun, kim sebep olursa olsun yaratan, büyüten, terbiye eden sensin. Eğer Allah'ı Rab olarak kabul etmeyip başkasının terbiyesini kabul edersek bizi terbiye eden bizim Rabbimiz olmuş olur. Onun için bizi terbiye eden kimdir? Allah'tır. Onun terbiyesini kabul ediyor, onun vahyiyle terbiye oluyoruz. Onun peygamberini örnek alarak terbiye oluyoruz ki o bizim Rabbimiz olmuş olsun. Aynı şekilde Rahman ve Rahim olan sensin. Rahmet bana nereden gelirse gelsin, o senden gelmiştir. Çünkü her anda benim muhatap olduğum sensin. ilah sensin çünkü. Ben buna şahitlik ediyorum ve etmem lazım. Yani biri bana bir ikramda bulunsa, bir rahmet etse, ben bilirim ki o rahmet sendendir. Ben buna şahitlik yapıyorum. Onu sen kullanıyorsun, o bir vesile, o bir sebep. Aynı şekilde her şeyin maliki sensin, mülkün sahibi sensin. Hiçbir şekilde hiç kimseyi ne de kendimi mülke sahip olarak görmem, hiçbir şeye sahip olarak görmem, biliyorum ki gerçek malik, malikül mülk sensin. Gerçek melik de sensin, mülkünü idare eden de sensin. İdare ederken her neyi ne için yaratmışsan, muradın gerçekleşsin diye muamele ediyorsun. Benim üzerimdeki muradın, sana avdolayım diye, hazreti insan olayım diye, gönlüm cennet olsun, cennete layık olayım diye bana muamele ediyorsun. Bütün varlık üzerinde Allah'ın muradı neyse, Allah'ın melekliğini de öyle yapar. Öyle sevgiye idare eder mülkünü. Ama bunu bilmeyen, anlamayan dışarıdan bakınca, Allah niye şunu şöyle yapmıyor, niye bunu böyle yapmıyor, şöyle yapsaydı daha güzeldi diyebilir. Allah'ı tanımamış muradını anlamamış dünyanın bir günlük hayat olduğunu buraya kazanmaya geldiğimizi buranın bir imtihan kazanma geliyor olduğunu anlamamış iman etmemiş veya ilah olan vekil olan sensin ya Rabbi diyoruz ilah seven demektir seven sevilmeye layık olan aynı zamanda sevilen. İlah sensin, sevilmeye layık sensin. Kendisi için sevilmeye layık olan sensin. Allah vekildir. Her neyi yaratmışsa, ne için yaratmışsa, varlık üzerinde, insan üzerindeki muradı neyse Allah ona vekildir. Allah kefildir. Yani insana ben senin kefilinim, ben senin vekilinim. Eğer söylediklerimi yaparsan, vahyime uyarsan, sana söylediğim gibi yaparsan, Hazreti insan olursun, arayi illiğine çıkarsın, yapmazsan evet, esfel i en aşağıya düşersin. Allah buna vekildir, Allah buna kefildir. Allah her söylediğine, her sözüne kefildir, her ayetine evet, vekildir. Allah'ın her bir ismi böyle. Her bir ismi hep beraber saatlerce anlamaya çalıştık. En az yaklaşık iki saat, üç saat, bazen dört saat bir ismi anlamaya çalıştık. Ama Allah'ın isimlerini anlatırken ısrarla tekrar tekrar söyledim. Yalnız arkadaşlar mutlaka burada bulunmalıdır dedi Yani ben Allah'ı biliyorum demekle iş bitmiyor. Sen alayı il yine çıkmak mı istiyorsun? Ben sana bunu sözünü vermişim. Seni Allah'a vasul etmeye söz vermişim. Ama şart olarak bir tek beni dinlemeni söylemişim. Bana gönlünü açmanı söylemişim. Eğer ben sana hakka baktıramazsam, sana şehadet ettiremezsem, sadece zahiri şehadeti yaptıramazsam, manevi şehadeti nasıl yaptırabilirim? Zahiri şehadeti yapacaksın ki, bu senin şahadetin duan olsun. Ya Rabbi, sana şahit olmak istiyorum. Yaratmış olduğun varlığına, ayetlerine, bütün varlık ayetlerine, Enfus ayetlerine şahit oldum, şimdi de sana şahit olmak istiyorum diyebilesin. Yoksa böyle bir çaban, böyle bir derdin, böyle bir gayretin olmamış, Allah'a şahit olamaz. Mümkün değil. O zaman da her neyi anlattımsa, bundan sonra da her neyi anlatacaksam hepsi insan içindir. Hepsi kardeşlerimiz içindir. Bizim içindir. Kazanalım diye. Kazanabilmek için anlamak gerekiyor. Anlayalım diye. Rabbimizi tanıyalım diye. Tanıdıkça severiz. Tanıdıkça anlarız. Böyle bir derdimiz, çabamız, gayretimiz olmazsa duamız da olmamış olur. Onun için buyuruyor da ayet-i eğer duanız olmasaydı, Rabbini size neden kıymet versin, neden de versin, hangi dua? Ya Rabbi senden ekmek istiyorum, su istiyorum demek mi duadır? Hayır. Ya Rabbi senden benim üzerimdeki muradını istiyorum. Sana abdolmak istiyorum. Sana aşık olmak istiyorum. Seni bilmek, seni bulmak istiyorum. Dua bu. Evet. Onun için bütün varlığa bakarken eğer biri şehadet ediyorsa o bütün varlığın Allah'a ait olduğunu, her şeyi kudretiyle yarattığını her anda tecelli edip, hallak ismiyle tecelli edip yaratmayı tekrar tekrar yarattığını eğer görürse bir taraftan şehadet etmiş oldu, bu yetmez. Bir de bütün varlık üzerinde Allah'ın muradının gerçekleşmesi için meydana gelen bütün olaylar, bütün meseleler hepsi Allah'ın kudretiyle, muradıyla tecelli ediyor. İnsan için bir imtihan, kazanma imkanı yani. İmtihanı baştan sona her anında imtihana tabi tutan Allah'tır. İster nimetle imtihana tabi tutsun, ister musibetle imtihana tabi tutsun, imtihana tabi tutan Allah'tır. Yani sen her anda birebir Allah ile muhatapsın. Allah sana hangi muameleyi yaparsa yapsın söylemen gereken söz Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şahadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Bu imtihana beni sen tabi tuttun. Kim vesile olursa olsun, kim sebep olursa olsun, sebep olan ne olursa olsun, bu imtihana tabi tutan Allah'tır. Ben şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Evet. Şahitlik yaparken Allah zatında tektir, sıfatlarında tektir, el-esmaul husnasında tektir. Eğer biri böyle şahitlik yaparsa Allah'a şehadeti kabul olur. Kelimi, şahadeti yarısını getirmiş olur. Eşhedü en la ilahe illallah demiş olur. Devamını da getirmesi lazım ki Müslüman olsun, mümin olsun. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Ben şehadet ederim ki Muhammed onun Abdi ve Resulü'dür. Nasıl şehadet ediyoruz? Muhammed, Allah'ın abdi ve Resulü. Abdi olduğuna şehadet ediyorsun. Senin gibi bir abd olduğuna, kul olduğuna şehadet ediyorsun. Allah'a iman etmiş, Allah'ı sevmiş, Allah'a aşık olmuş olarak Şahadet ediyorsun. Bunu anlaman için onu görmen gerekiyor. Onunla beraber olman gerekiyor. Yoksa nasıl şahitlik yapacaksın? Tahmin ediyorum işte duydum herkeseyle söyledi böyleymiş. Olmaz. Ben şahidim diyorsun. Ve eşhedü. Ben şahidim diyorsun. Onun Resulüdür diyorsun. Resul demek elçi demekti. Allah'ın elçisi, neyin elçisi? Kul ile Allah arasındaki vahiy elçisi. Allah'ın, Allah ona vahyetmiş, o da Allah'ın kendisine vahyettiğini kullarına ne yapmıştır? Taşımıştır, elçilik yapmıştır. Peki, sen onun Resul olduğuna şahadet ettin. Onun getirdiği o risaletini, elçiliğini yaptığı Allah'ın vahyini aldın mı? Alıp okudun mu? Dinledin mi? Anladın mı? Yaşadın mı? Yok. E, gerek yok ona. Biz zaten kitapları okuyoruz. Sen nasıl şahit oluyorsun? Hiç böyle bir şahitlik mümkün müdür? Yani Allah insana akıl vermiş. Eğer biri aklını kullanmazsa, Allah ne buyuruyor ayet-i kerimede? Allah aklını kullanmayan topluluğun üzerine Pisligi döker dedi. Aklını kullanırsa ne olur? Cehenneme gidenler de öyle söylüyor. Allah'ın Resulünü dinleseydik ya da aklımızı kullansaydık, bugün ateş ehli olmazdık dediler. Resulünü dinlememişler. Dolayısıyla akıllarını kullanmamışlar. Kullanmayınca, dinlemeyince ne yapmışlar? İşte atalarımız böyle söylemiş. Bizden öncekiler böyle söyledi. Papazlarımız böyle söyledi, hahamlarımız böyle söyledi dedi ehli kitap. Aynı şekilde bu ümmette alimlerimiz böyle söylemiş diyor. Hatta alimler mi söyledi, tamam o doğruydur ama Allah böyle söylemiş olsun diyor. Alimlerimiz söylemiş, onlar bilmiyor mu? Müşrikler de tıpkı böyle söylüyordu Eğer Resulüne iman edeceksen onun getirdiğine iman etmen lazım. O Allah'ın kendisine vahyettiğine iman etti. Mü'min olanlar da onun gibi iman etti. Allah buyurdu öyle. أَمَنَ الْرَسُولُ بِمَا أَنْزِلَ min مِنْ رَبِّهِ وَالْمُمِنُونَ Allah'ın Resulü kendisine indirilene iman etti. وَالْمُمِنُونَ Mü'minler de onun iman ettiği gibi iman etti. Onun iman ettiği gibi iman edenler mümindir. O vahyi alanlar onu Resul olarak kabul etmiştir. Yoksa Allah'ın elçisidir. Kimi elçi? Sana Resul olmuş mu olmamış mı? Senin için elçi oldu mu olmadı mı? Yok. Benim için elçi işte falan şey falan üstad falan alimdir. Sen Allah'ın kitabını almadınsa o senin Resulün değil. Sana Resul olmamış. Seninle Allah arasında Resul olmamış demektir. hem de abd olan Resul. Eğer onun getirdiği vahyı alırsan, seninle Allah arasında o Resul olursa, sen Allah'a onun gibi abd olursun. Allah'ın murabi bu. Amaç bu. Çünkü önce o Allah'ın kendisine indirdiğine iman ediyor, ahlaka dönüştürüyor, amele dönüştürüyor, sonra Sonra insanlara örnek oluyor. Senin için örnek. Senin için örnek olmamışsa sen onun için abduhu ve resuluhu demenin bir anlamı yok. Onun gibi abd olmaya çalışman gerekir. Onun resuluhunu da kabul etmen gerekir. Ki abduhu ve resuluhu ben buna şahidim diyebilesin. Nereden? Kendi üzerinden. Kendi üzerinden. Onun getirdiği vahyi aldınsa onu kendine örnek olarak kabul ettinse, ona uydunsa, onun gibi yaptınsa, o senin için örnek, önder, rehber olduysa, imam olduysa, sen onun ahlakına büründünse, onun gibi yaptınsa, ne demiş oldun? Abduhu ve Resulü. Söyledim. Nereden söylüyorsun? Kendi üzerinden şahit oldun. Onun gibi olmaya çalıştın ya, iman ettin ya, Aklaka dönüştürdün ya Allah'ın vahyini, ayetlerini, amele dönüştürdün ya. Senin üzerinde tecelli ediyor. Sen peygamberine ayna oldu. Peygamberin kulluğu sana ayna oldu. Onun kulluğu senin gönlüne aksetti. Kendi gönlündeki peygamberine şahit oldu. Sen kendi üzerinde peygamberine şahit olmadan abduhu ve resuluhu diyemiyorsun onun kulluğu senin üzerinde tecelli etmeden, onun av ah ve Resul olduğuna şahadet ediyorum, şahit oldum diyemez. Denmez zaten. Lafta kalan bir şey. İşin özünü, hakikatini, Allah'ın muradını anlarken, ümmetin neden bu hale geldiğini rahatlıkla anlarız. Niye bu hale gelmiş? Her şey taklit. İmani taklit, şahadeti taklit, Namazı taklit, orucu taklit, hacı taklit, zikri taklit. Ve taklit hiçbir şey değildir. Allah taklidi kabul etmez. Eğer taklit olmasaydı ne olurdu? Asr-ı saadet gibi bir devir olurdu. Biz de asr-ı saadeti yaşardık. Herkesin birbirini sevdiği, Allah yolunda malını, canını feda ettiği, kardeşini kendi nefsine tercih ettiği bir kavim, bir ümmet, bir cemaat olurdu. Öyle değil mi? Onlar öyleydi. Allah onları öyle övdü. Ne buyurdu onlar için, sahabe için? Siz öyle kimselersiniz ki Eğer kitap, Yahudi ve Hristiyan sizi sevmediği halde siz onları seversiniz. Neden? Çünkü siz bütün kitaplara, kitabın bütününe iman edersiniz. Ondan. Kitabın bütününe iman edince durum değişiyormuş. Herkesi seviyormuşsun. Müminler öyle kimselerdir ki kendini bilmezler, onlara laf selam deyip geçerler. Onlar mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad ederler. Onlar ahireti isterler. Dünyayı ahirete evet, kurban ederler, feda ederler. Şimdi tam tersine. Niye? Anlamamışız onun için. Yani şahadet getirmemişiz onun için. Yoksa son nefeste bu kelimeyi söylemekle hiç kimse kurtulamaz. Eğer kelimeyi anlamadan söylediyse o kelimeyi söylememiş. O, o kelimeye hangi anlamı yüklemişse o kelimeyi söylemiş demektir. Evet. Allah Ramazan ayı için Kur'an ayı dedi. Kur'an'ın indigi ayı dedi. Ramazanı da anladığımızı söyleyemiyoruz. Evet. Allah eğer yıl senede bir sefer bunu önümüze getirip bu ay Kur'an ayıdır dediyse, Kur'an bu ayda inmiş dediyse, bizim anlamamız gereken nedir? Kur'an bu ayda sana insin. Bu ay Kur'an sana, senin gönlüne inzal olsun demektir. Gönlünü Kur'an'a aç demektir. İnşallah gönlümüzü açıp Kur'an'ın bize inmesi için onu Rabbimizden isteriz. Bunun için hiç kimse de ben Kur'an'ı anlamadım, anlayamam, okuyamam deyip bir mazeret de gösteremez. Ya da ayetlerin bir kısmını anlıyoruz, bir kısmını anlamıyoruz da diyemez. Allah beyan eder çünkü bu Kur'an'ı her şeyden haberdar olan, alim bu habir olan Allah indirmiştir. Onu beyan etmek de bize aittir. Yani Allah vahyini indirdiği gibi ayrıca onu beyan ediyor. Yani diğer ayetlerde onu açıklıyor. Sen bir ayet yalnız okursan zaten onu anlayamazsın. Hepsini tekrar tekrar okuyacaksın, hepsini de anlayacaksın. Haşa Allah anlaşılmamış bir kitap indirmemiştir. Allah herkese kelamını anlayacak, aklı vermiştir. Ve herkes bundan sorumluydur. Onun için gönlümüzü açalım... Bu mübarek Ramazan ayında Kur'an bizim gönlümüze insir. Bize inzal olsun. Ne buyurmuştu Resulullah Efendimiz? Veda hutbesinde Size bir emanet bırakıyorum ki ona sarıldıkça asla delalete düşmezsiniz. O Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Sarılmasak ne olur? Delalete düşeriz. İstersen yüz bin tane kitaba sarıl. onu hiç, O yüz bin tane kitabı Allah'ın kitabının yerine koyamazsın. Allah konuşsun, kul Allah'ın kelamını ciddiye almasın. O kul olur mu? Ya Rabbi ben sana iman ediyorum dese Allah ona sen yalancısın demez mi? Sen beni dinlemeye bir tenezzül etmedin. Ayetlerimi okumaya sana söylediğim sözü dinlemedin sen. Onun için eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyen Allah'ı bütün isimleriyle kabul ettiğini, bütün isimlerinin tecellisine şahit olduğunu söylemiş olur. Şahit olmamışsa, bunu anlamamışsa yalan söylüyor. Hiç ne söylediğini bile bilmiyor. İman etmiş de olmuyor. Kelime-i getirmemiş. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu derken onun Allah'ın kulü ve Resulü olduğuna şahitlik yapıyorum derken Resulü'nü kabul etmesi lazım Allah'tan kendisine getirdiğini alması lazım ki o onun Resulü olsun Kur'an'ı almamışsa vahyi almamışsa onun Resulü olmuyor onu kendisine bir kur olarak örnek almamışsa ben de bunun gibi yaparım Abduhu ve Resulü diyoruz çünkü ben de bunun gibi yaparım bu benim için örnektir Allah örnek olarak önüme koymuş demediyse abduhu diyemedi ve Resuluhu hiç diyemedi. Ayetlerle şahitlik nedir? Hep beraber anlamaya çalışacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve iz ekhader <gülüyor> Rabbuke min beni Adem O vakit buyurur Allah Bütün Adem oğullarından o elest meclisinde daha dünyaya gelmeden, daha Hazreti Adem de dünyaya gelmeden Hazreti Adem'in belinden bütün zürriyetlerini almış ve onlardan ahit almıştı, söz almıştı Allah. Aldığı sözü bize haber veriyor. Bin zehurihim zuriyatehum. Her birinin sırtından sadece Hz. adem'inden zürriyetini almamış. Hz. Adem'in sırtından onun çocuklarını almış. Onun çocuklarının sırtından onun çocuklarını almış. Yani bizim sırtımızdan da almış. Bir sonrakilerin sırtından da almış. Ve hepsinden birden ahit almıştır Allah. وَاَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ اَنْفُسِهِ Allah onları kendi nefislerine karşı şahit tutarak onlardan ahit aldı. Allah bizi şahit tutuyor. Neye şahit tutmuş? أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ Allah onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Geçmiş ve gelecek bütün insanlar, bütün Adem oğullarından Allah ahit aldı onlara, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela şehidna. Onlar dediler ki, evet sen bizim Rabbimizsin ve biz buna şahidiz. Görerek şahit olduk. Hepimiz Rabbimizi gördük. Rabbimizin cemalini müşahede ettik ve buna şehadet ettik. Allah neden bu şehadeti alıyor? En tekulu yevmel kıyameti, inna kumna en hada, gafilin. Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye. Yani senin bizim Rabbimiz olduğundan haberimiz yoktu. Bizi yarattığından, bizi terbiye ettiğinden, bizi imtihana tabi tutup kazandırdığından haberimiz yoktu demeyesiniz diye. Niye hatırlamıyoruz o zaman? Ama Allah bugün böyle olduğunu söylüyor. Hatırlamasak bile, bütün şiddetiyle herkes Rabbini istiyor, Rabbini arıyor ve Rabbini biliyor. İstisnasız. Bu şahitliğinden dolayı, Biz şahidiz buna. Şahitliklerini gönül alemleri unutmamış, ruhu bunu unutmamış. Müşahede yapan ruhtur zaten. Bu cevabı veren de ruh'tur. Beden yok ortada zaten. Her zerresi buna şahitlik yapar. Allah bu şehadeti onun içine yazmış. Ondan mevcut. Allah'ın peygamberleriyle, vahiyle karşı karşıya gelince bu şehadet açılır. Bunu hatırlar. Zahiri olarak değil, manevi olarak bunu herkes hatırlar. Rabbini özlediğini hatırlar. Onun için ayet-i kerimede Allah buyuruyor, biz Resul göndermediğimiz kavme azap etmeyiz. Ben ona bunu hatırlatmadan, bu ahdini hatırlatmadan ona azap etmem. Bunu ona hatırlatırım. Ona hatırlatacak, Resulümü gönderirim, o yüz çevirirse, bu ahdini bozarsa, cezayı ondan sonra hak eder. Yoksa azap etmem dedi. Yakışmaz dedi böyle bir şey. Ama hatırlatır. İstisnasız herkese hatırlatır bunu. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu Allah şehadet ediyor buyurdu. Allah şehadet ediyor ki Allah'tan başka ilah yoktur. İlah bir tek Allah'tır. Allah kendi kendisine şahitlik yapıyor. Vel <gülüyor> melaiketü. Melekler de buna şahitlik yapar. Ve ulul ilm. İlim sahipleri de şahitlik yapar. Kaimen bil küst, adaletle, hak ile hüküm verenler de şahitlik yapar. Ne şahitlik yapıyor? La ilaha illahu, el azizül hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. İlah bir tek Allah'tır ve Allah aziz ve hakimdir. Bütün güç, bütün kuvvet, bütün şeref ona aittir ve o hakimdir. Her işi her yaratması bir hikmettedir. Her sözü hikmettir. Yani bir muradi vardır. Boş bir şey yok yani. Bu varlıkta boş bir şey yok. Evet, şahitliği Allah yapıyor, melekler yapıyor, ilim sahipleri yapıyor. Bir de, ilmi olmasa bile, eğer hak üzerinde kaimse, adaletle hükmediyorsa, yani samimiyetle aklını kullanıyorsa, peşin fikirli değilse Allah'tan başka ilah olmadığını ve ilahın Allah olduğuna şahadet eder doğru bakmış doğru okuyor çünkü ilmi olmasa da ilim sahipleri ondan sonra da adaletle hakk ile terazi dengede tutarsa doğru bakıp anlamak isterse o da Allah'ın bir tek ilah olduğuna ilahın o olduğuna eder, şahitlik yapar bunun için okuması gerekiyor. Ya ilim sahibi olması gerekir. ilim sahibi olmasa bile ilmi kadar akrini kullandığında, adaletle hükmettiğinde, teraziyi dengede tuttuğunda, gönlünü dengede tutup baktığında şehadet eder. Kur de ki, kefâ şehiden beyni ve beynekum. Hitap Resulullah Efendimiz'dedir. Buyurdu ki, de ki, Benimle, sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Ne demek? Allah benim, onun peygamberi, onun Resulü olduğumu biliyor. Allah buna şahittir. Siz şahitlik etmeseniz de Allah'ın şahadeti benim için yeterlidir. Siz isterseniz kabul edin, ister kabul etmeyin. Buna Allah şahitlik yapıyor. Innahu kana bi ibadihi habiran besir. muhakkak ki o kullarını görür ve kullarından haberdardır. Kimin şahitlik yapıp kimin şahitlik yapmadığını bilendir bundan haberdardır. Bunu görendir aynı zamanda. Onun için yani biz ben şahadet ediyorum dememiz bir anlam ifade etmiyor. Allah bize sen şahit oldun dediyse Allah sana şahitlik yaptıysa sen şahitlik yapmışsın. Senin şahadetini Allah kabul ettiyse sen şahitlik yapmışsın. قُل مَسَأَوْتُكُمْ مِنْ اَجْرِ De ki onlara ben sizden bir ücret istemiyorum. فَهُوَ <gülüyor> Ücretini sizin olsun. İn اَجْرِيَ illa alallah Benim ecrim, benim ücretim Allah'a aittir. Ben kulluğumu yaparken Allah'ın ayetlerini tebliğ ederken, Allah'a davet ederken, bunun karşılığını Allah'tan istiyor. Benim ücretim ona aittir. Guwe ala kulli şeyin şehida. Allah her şey üzerinde şahittir. Her şeyi görüyor, biliyor ve her şeyden haberdardır. Şahit olmak için görmek gerekiyormuş, haberdar olmak gerekiyormuş, bilip anlamak gerekiyormuş. Çünkü Şahit önce Allah'tır. Allah her şey üzerinde şahittir. Ama insan kendisi üzerinde şahittir. Göreceğiz. Allah öyle buyuruyor. Resulün mübeşiren mübeşirine ve münzirin. Allah biz peygamberleri, resulleri hem müjdeleyici hem de uyarıcılar olarak gönderdik. İman edenleri, şehadet edenleri. Allah'a itaat edenlere müjde versin diye ters tarafa gidenleri de uyarsın diye cehenneme gidiyorsun deyip uyarsın diye لَاِلَّا yakune لِنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ Allah neden böyle yapıyor? Allah böyle yapmasaydı, peygamber göndermeseydi olmaz mıydı? Olurdu. Allah olurdu diyor. İnsana verdiğim o akıl var. O elest Bezminde onlara verdiğim o ahitle şahit tutmuştum kendime onları. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Göndermeseydim de olurdu. Ama insan mazeret üretebilirdi. Onlara peygamber gönderip kitap göndermekle artık hiçbir bahaneleri kalmasın dedim. Mazeret üretemesinler, bahane üretmesinler dedim. Yoksa yine olurdu. Çünkü onu insanın gönlüne yerleştirmiş, onu şahit tutmuş bir kere. Evet, daha da Rasul. Gönderdiğimiz Rasullerden sonra artık onların bir mazereti kalmasın. Ve kan Allah azizden hakim. Muhakkak ki Allah aziz ve hakimdir. Bütün güç, kuvvet, şeref ona aittir ve her şeyi bir hikmetle yapar. Her işte bir muradi vardır. Evet, ayet devam ediyor. Lakin Allahı yaşhedu bima enzele ilek. Allah, evet, Hicab Rasulullah Sana indirdiği vahyine şahitlik eder ki enzelehu bi ilmihi. Allah onu kendi ilmiyle indirmiştir. Yani ister insanlar kabul etsin etmesin, Allah buna şahitlik yapar. Mümin olanlar da şahitlik yapması gerekir. Vel melaiketu yashhadun. Melekler de buna şahitlik ederler ve kefa billahi şehida. Bununla beraber şahit olarak Allah yeter. Allah bir şeye şahitlik yapıyorsa, evet, o haktır, o gerçektir, doğru odur. Ben müminim diyenlerin de şahitlik yapması gerekir. Kul ey şeyin ekbaru şehade de ki şahitlik yönünden hangi şey daha büyüktür Kulullah şehidun beyni ve beynekum de ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Ve uhya iley hada'l Kur'an. Bu Kur'an'ı Allah bana vahyetmiştir. Li <gülüyor> unzirakum bihi ve men onunla sizi uyarayım diye hem de ulaşabildiğim, herkesi uyarayım diye Allah bu Kur'an'ı bana vahyetmiştir ki Allah buna şahittir. E innekum la teşhedun en ma'a'llahi aliheten okra. Allah'tan başka Allah ile beraber bir ilah olduğuna siz şehadet eder misiniz? Kul, la eşed de ki ben buna şahitlik etmem. Allah'tan başka ilah yoktur. Güç sahibi yoktur. Kuvvet sahibi yoktur. Mülkün sahibi yoktur. Benim sahibim yoktur. Ondan başka Rezzak yoktur. Kerim yoktur. Afu yoktur. Tevvab yoktur. Allah'ın bütün isimleri böyle. Bütün isimleriyle O'na iman ediyor, şehadet ediyor. قُلْ اِنَّمَا هُوَ ilahun وَحِيدٌ De ki, O vahid olan ilahtır. Ehad, zatında tek olan, vahid, isimlerinde tek olandır. Bütün isimler El Esma-ül O'na aittir. Bütün Esma-ül kendisine ait olduğu zat ilahtır eğer böyle olmazsa o ilah olmaz herhangi isminden bir tanesi bir başkasında da varsa evet. o ilah değildir Allah ilah olmaktan çıkıyor demektir senin imanın iman olmaktan çıkıyor demektir ve inneni beri'un mimma tuştukun ve ki ben sizin şirk koştuklarınızdan münezzehim ben sizin sizin gibi Allah'a şirk koşmam El-esmâ'ul Allah'a aittir. Onun isimlerinden birini herhangi bir varlığa vermem. Böyle yapanlar müşriktir. Allah'a şirk koşmuştur. Ve ben Allah'a şirk koşmaktan, sizin şirk koşmanızdan müberiyim de. Kul. Helimme şühedâ'ykum. De ki onlara şahitlerinizi getirin. Ellezine eşhedun en Allah harreme haza. Onlar diyorlar ki Allah bunu haram etmiş. De ki onlara o zaman şahitlerinizi getirin. Eğer Allah bunu haram ettiyse şahitlerinizi getirin. Eğer bir konuda Allah bir şeyi haram etmemişse biri ona haram derse haram bir şeyi halalmış gibi halal etmiş gibi olur. Yani bu küfür olur. Bunu yapan kafir olur. Allah haram demesin bir kul çıkıp bu haram desin. Allah diyor ki şahidini getir o zaman. Şahit olarak neyi söylüyor ayeti getir. Ben söylemişsem ayeti getir. Yok ben söylemediğim halde söylüyorsa, evet ayet devam ediyor. Beyin in şeyhidu eğer onlar şahitlik ederse. Evet Allah böyle söylemiş deyip şahitlik ederlerse fela teşhed ma'ahum. Sen onlarla beraber şahitlik etme. Doğru söylüyorsun değil mi? Yalandı. Allah bunu haram etmemiş. Siz de bunu haram edemezsiniz deyip sen onlarla beraber şahitlik etme. Ve kez ehva'ellezine kezebu bi ayatina Sen o ayetlerimizi yalan kimselerin hevasına uyma. Onlar ayetlerimizi yalan sayıyorlar, yalanlıyorlar. Sen onların hevasına uyma. Onların söylediği gibi söyleme. Yani Allah'ın haram kılmadığı bir şeye haram deme. Ve'llezine la yu'minun bil ahire Onlar ahirete iman etmemişler. Bunu söylerken, eğer biri bu cesareti gösteriyorsa, onlar ahirette iman etmemiş. وَهُمْ بِرَّبِّهِمْ يَعْدِلُونَ Onlar başkalarının söylediğini Rableriyle eş tutuyorlar. Başkası söylemiş, onun sözünü Allah'ın sözüymüş gibi onlar kabul ediyor. Onlar başkalarını Rableriyle denk tutuyorlar, bir tutuyorlar. Herhalde Allah adına konuşmanın ne kadar ağır bir şey olduğunu, ne kadar büyük sorumluluk gerektirdiğini buradan anlamak gerekir. İlmi olmadan, bilmeden, şu halaldır, şu haramdır demenin, Allah'ın gazabına bizi nasıl uğratacağını buradan anlamak gerekiyor. Bilmeden, anlamadan, vahye dayanmadan Allah Şahidinizi getirin diyor. Kim sana şahitlik yapıyor? Allah şahitlik yapıyor mu buna? Allah söylemişse Allah söylediğinin şahididir. Yok Allah söylememiş. Peki niye şahitlik yapıyorsun? Onlar eğer buna rağmen Allah söylemediği halde eğer şahitlik yaparlarsa evet bu böyledir, bu haramdır, bu halaldır, bu doğrudur, bu yanlıştır, bu haktır, bu batıldır dediyse sen onlarla beraber şahitlik yapma çünkü onlar Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Başkalarının Rableriyle denk tutuyorlar. Onlar ahirete iman etmemişler. Dedi. Bugün Allah'a ne kadar ağır geldiğini anlamak gerekiyor. Onun için Allah şirki affetmiyor. Bir sözü Allah'ın sözüyle denk tutmanı kabul etmez. Ama ne yazık ki ümmet bu batağa düşmüştür. Başkalarının sözünü Allah'ın vahyiyle denk tutma. Dolayısıyla o insanı da o isterse ona alim densin, şeyh densin, vali densin, cemaat densin, kim denirse densin. Onların söylediğini Allah'ın vahyiyle denk tutuyorsa onları Allah'a şirk koşmuştur. Allah şirki affetmez buyurdu. Onun için bilmediğimiz bir konuda vahye dayanmadan konuşmayalım. Eğer bir şeyi Allah adına söylüyorsa, ki zaten Allah adına söylemekten başka hiç kimsenin çaresi yoktur. Yani sen hak deyince, doğru deyince, güzel deyince, Allah böyle istedi diyorsun. Eğer Allah'ı kabul etmişsen. Sen şahitlik yapma dedi. Senin şahitliğin benim ayetlerimle olsun dedi. Ben şehadet ediyorum ya dedi ya Allah. Sen de bana iman etmişsin ya. Ben neye şehadet ettimse sen de ona şahit olabilirsin. Ben şehadet ediyorum diyebilirsin. Başka şahitlik yapma dedi. وَاِذْ اَخَدَ Allahu مِسَاقَ Allah peygamberlerden, Resullerinden misak almış, söz almıştı. لَمَّا اَتَيْتُكُمْ min كِتَابٍ ve hikmet. Evet Allah size lazım olan, gerekli olan kitabı ve hikmeti verdim buyurdu رسولlerine. Sümme ca'akum resulun müsaddikun limâ ma'akum. bir resul gelip elinizdekilerini tasdik edince yani önceki kitapları tasdik edince La tûmi Mutlaka ona iman edin. Ve leten surennehu. Ve mutlaka ona da yardım edin. Allah bu sözü bütün resullerden alıyormuş. Elindeki kitabı eğer tasdik ettiyse onu kabul et. Onu sev. imanet aynı zamanda sevmek. Onu sev. Bununla beraber ona yardım et. Kale e ve ala zalikum isri. Allah sonra bütün Resullere buyurdu ki siz de bunu ikrar ettiniz mi? Bunu kabul ettiniz mi? Benim bu Ahdimin sorumluluğunu üzerinize aldınız mı? Buyurur. Kalu eqrerna. Bütün resuller evet ya Rabbi ikrar ettik. Senin söylediğini tekrar edip aynen kabul ettik. Eğer bizden sonra bir resul gelirse elimizdekini tasdik ederse hem ona iman eder hem de ona yardım edeceğiz. Allah resullerden bu misakı alırken o Resullere iman edenlerden de almıştır. Yani sen peygamberine iman ediyorsun, senin peygamberin benden sonraki şu peygambere iman edin, ona yardım edin dediyse, sen kendi peygamberine iman etmişsen, sonra gelin peygambere de ne yaparsın? İman eder ve yardım edersin. Yani Yahudi eğer gerçekten kendi peygamberlerine iman etmiş olsalardı, Hristiyanlar kendi peygamberlerine iman etmiş olsalardı, diğerleri kendi peygamberlerine iman etmiş olsalardı Resulullah Efendimize mutlaka iman eder ve ona yardım ederlerdi. Ama kendi peygamberlerini de inkar etmişler, kabul etmemişler. Qale feşhedu ve ana ma'akum min Allah böyle ki onlara şahit olun ben de sizinle beraber şahidim dedi. Allah şahitlik yapıyor. Allah şahitlik yapıyor ki bu böyleymiş. Onlar kendi peygamberlerine iman etseydi iman ederlerdi. Allah buna şahitlik yapıyor. Peygamberler de şahitlik yapıyor. Senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusi. Mutlaka size hepünüze ayetlerimi göstereceğim. Hem afakta yani hem dışarıda afak ufuk demek. Gözünün arabildiği kadar, gözünün görebildiği kadar. Yani neyi görürsen gör afak bu demektir dışarıda. Hem de nefislerinizde. Ayetlerimi göstereceğim dedi Allah. Se <gülüyor> nuriyim Göstereceğiz dedi. Ve siz onu göreceksiniz. Ayetlerimi göreceksiniz. Hem dışarıda hem kendinizde hatta tebeyyena lehum ennehu'l hak niye ayetlerini gösteriyormuş Allah'ın hak olduğunu bilesiniz diye hatta tebeyyenu ta ki size beyan olunsun lehum ennehu'l hak size beyan olunsun ki o haktır o hakikattir o gerçektir Tek Hak, Tek Gerçek Allah'tır. Evet, beyan olsun. Evelen, Yekfi bir <gülüyor> Rabbi. Rabbin buna yetmez mi? <gülüyor> Rabbin ayetlerini hem afakta hem enfuste gösterdiğinde bunu göstermeye yetmez mi? Bunu beyan etmeye yetmez mi? Ennehu ala kulli şeyin şehida. Muhakkak ki o her şey üzerinde şahittir, afakta ve enfuste kullarına gösterir ki, inanmayana da gösterir ki, inansın veya inanmasın herkese gösterir ki o şahit olsun diye. Şehadet etsin diye. Ama Allah'ın gösterdiğine bakmazsak, gözümüzü kapatırsak göremiyoruz. Ama Allah gösterir. Herkese gösterecek. Şahit olması için. Şehadet etmesi için. Eşhedü en la ilahe illallah demesi için. Hatta Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illa Rabbi demesi için. Enim Rabbim demesi için. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَالرَسُولُ <Sessizlik> Allah'a ve Resulüne iman edenler var ya. اُولَٰئِكَ هُمُسْ سُدِّقُونَ İşte sıddik olanlar onlardır. Tasdik etmiş olanlar onlardır. Sözü doğru olanlar, yani şehadet ettiğinde sözü doğru olanlar onlardır. Allah'a ve Resulüne iman edenler. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevenler anlamadan tanımadan sevmek olmaz çünkü ve şüyeda o inde ve onlar Rableri katında şahittirler şahit şahit olmuşlardır Rablerine şahit olmuşlardır. Rablerinin katındakine şahit olmuşlardır. Her neyi yaratmışsa hepsi üzerinden şahit olmuşlardır. Lehum ecruhum ve nuruhum Onlar için ecir vardır hem de onlar için nur vardır. Hangi nur? Feraset nuru, basiret nuru, görme nuru. Nur olunca Göz bir işe yarıyor. Işık olunca göz bir işe yarıyor. Nur olunca feraset, gönül bakışı bir işe yarıyor. Bakıp görüp anlayabiliyor çünkü. Vellezine keferu bu bir bi ayatina o ayetlerimizi inkar edip yalan sayanlar ke eshabul cehin. Onlar da cehennemin arkadaşlarıdır. Cehennem eshabidir. Ayetlerimizi inkar edip yalan sayanlar Hangi inkar, hangi ayetler, afaktaki ayetler, enfüsteki ayetler, inzal olunmuş olan ayetler. Hiç fark etmez. Hangisini inkar ederse etsin, onlar cehennem, ateş ehlidir. وَكَزَٓا لِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَتَا Biz sizi vasak bir ümmet, ortada, dengede bir ümmet kıldık ki, tekunu شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Niye insanlara şahitler olasınız diye, insanlara örnek olasınız diye. Hangi konuda örnek? Abdolma örneği, Allah'a kul olma örneği, Mümin örneği, insan Hazreti insan olma örneği olasınız diye. Ve Yakun el-Rasulü aleyküm şahid'a. Allah'ın Resulü de sizin için örnektir, sizin şahidinizdir. Allah'ın Resulü sizin için örnek, siz de, müminler de bütün insanlığa örnek olsun. Örnek olsun diye sizi vasat, dengede bir ümmet kıldık, buyurdu. ve فِي اللّٰهِ حَقَّ cihadi, Allah yolunda hakkıyla cihad edin, mücadele edin. Huştba o sizi seçti, müminleri seçti, bu ümmeti seçti yani. Ve ma aleyküm aleykum min Allah dinde sizin üzerinizde bir zorluk yüklemedi. Allah sizden neyi istiyorsa siz onu yapabilirsiniz. Bu sizin için zor değildir yani. Millete abiyum İbrahim. Babanız. Atanız İbrahim'e yüklediği gibi, ona da ağır yük yüklememişti. Onun dini üzere yani Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayan Hanef dini üzere din kolaymış. Allah'a dost olmak kolaymış Allah'a göre, yapmak isteyene göre. Hume semba kumul Müslimine min Allah bundan önce de size Müslüman ismini vermişti. Ve fi hazalı yakune Rasulü şehiden aleykum. Bu konuda Allah'ın resuli resuller size örnek olsun diye ve tekunu şehada anenaz. Siz de bütün insanlara örnek olasınız, şahitler olasınız diye. Şahadet aynı zamanda örnek olmakmış. Kimdir bu örnek olanlar? فَاَقِيمُ السَّلَا Namazı dost doğru ikame edin. وَاَتُوا زَكَى Temizlenmek için verin. ate بِاللّٰهِ Allah'a sarılın. Allah'a sımsıkı sarılın. هُوَ مَوْلَاكُمْ O sizin Mevlanızdır. O sizin dostunuzdur. O sizin sahibinizdir. Ve ni'me'l O ne güzel dosttur. Ve ni'me'n nasîr. O ne güzel yardım edendir. Evet. Şahit olmak demek demek bir de örnek olmak demekmiş. Örnek peygamberi ona örnektir. O da diğer insanlara örnektir. Ne olarak abd olarak kul olarak hazreti insan olarak yoksa şahit olmuş olmuyor. Allah ona da şahit dedi. Peygamber sizin için şahit, siz de diğer insanlar için şahitsiniz dedi. Yani şahadeti kendi üzerinden yapıyorsun. Ananınla yapıyorsun. Ahlakınla yapıyorsun. Senin şahitliğin, kul olma şahitliğin, Allah'a şahitliğin üzerinde görünüyor. Sana bakanlar Allah'ı hatırlıyor. İnne insan el-ribbihi Muhakkak ki insan Rabbine karşı çok nankördür. Ve innehu alazzalikhe leshahid. O kendisi de. Buna şahittir. Neye şahittir? Nankörlüğüne şahittir. Allah'a şahit olmazsa nankörlüğüne şahit olur. Resulüne şahit olmazsa, şehadet etmezse nankörlüğüne şahit olur. Yani nankör olduğunu bilir. Kıyamet günü de aynı şekilde Allah şahitler getirir. فَكَيْفَ اِذَا جِئِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِي o gün, kıyamet günü, her ümmetten, her kavimden, her cemaatten bir şahit getirdiğimiz zaman, bakalım halleri ne olacak? O gün, vecina cina bike ha şehida. Seni de hepsinin üzerine şahit olarak tuttuğumuz zaman, evet, hepsinin üzerinde şahit kimmiş? Örnek kimmiş? Resulullah Efendimiz. Ben müminim, ben müslümanım diyenler onu örnek almıştır. En öndekini çıkarır. Cemaatın en öndekini çıkarır. İmamını çıkarır. Önderini çıkarır. Evet, Resulullah Efendimiz'in ölçüsüne vurur. Şahitliğine vurur. Cemaati de önderinin şehadetine vurur. Şahitliğine vurur. Ölçüsüne vurur. فَمَنْ ezlemu مِمَّنْ اِفْتَرَى ala Allahi كَذِمْ Allah'a yalan yere iftira atandan daha zalim kim vardır? El keşreve bir ayetiyi ya da Allah'ın ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim vardır? Ulai ke yena ruhum nesibuhu minel kitab. Onlara kitaptan nasipleri ulaşacak. Yani onlar için takdir ettiğimiz dünya hayatındaki nimetleri, rızıkları ulaşacak inkar etse, yalan saysa da hatta iza câethum rusuluna onlara resullerimiz gelinceye kadar buradaki resuller ölüm melekleridir meleklerimiz ruhlarını almaya gelinceye kadar nimetleri vermeye devam edeceğiz yetevefevnehum <gülüyor> o melekler gelip onların ruhlarını alırken qalu eyne makumtum Tedgu ne Melekler onlara diyecekler ki, o Allah'tan başka davet ettikleriniz, dua ettikleriniz nerede? Peşinden koştuklarınız nerede? Kendisine güvendikleriniz, sözünü Allah'ın sözüne tercih ettikleriniz nerede? Yatsın sizi kurtarsın yani. kalu delu anna derler ki, onlar bizden kaybolup gitti. onlar bizi delalete düşürdü onlardan dolayı zaten yoldan çıktık derler ve şehidu ala enfusihim kendi nefisleri aleyhinde şahitlik ederler delalete düştüklerine Allah'ın ayetlerini yalanladıklarına şahitlik ederler ennahum kanu kafirun evet onlar kafir olduklarına şahitlik ederler Yüma teşhado عليهم, elsinatıhum ve aydihim ve arjulum, bıma kanu yamalı. O gün, kıyamet günü, onların dilleri, elleri, ayakları, onların yaptıklarına, amellerine şahitlik edecek. Hatta bu arada onlar eline, diline, ayağına, derilerine, tenlerine diyecekler. Niye böyle şahitlik yapıyorsunuz? Onlar diyecekler ki her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturuyor. El yevme nehtimu ala efvahihim. O gün kıyamet günü onların ağızlarını mühürleriz. Ve tükellimuna eydiihim. Elleri konuşur ve teşhedu erculuhum bima kanu yaksibut. Elleri konuşur, ayakları da şahitlik yapar. Elleri doğru söylüyor diye. Neyin şahitliğini yapacak? Bima kanu yaksibut? Her neyi kazanmışlarsa. Vahtalefel ahzabu min beynihim. Onlar, insanlar aralarında, kendi aralarında ihtilafa düştüler. Neden dolayı? Hak'tan dolayı biridir Allah böyle söylemiş, öteki diyor yok böyle söylemiş. Samimi olmayıca böyle olur. Derdi Rabbinin kelamını anlamak değil, ahiretini kazanmak değil. Derdi kendini taraf toplamaktır. Derdi kendisine yer bulmaktır. Evet, onun için ihtilafa düştüler. Evet, tezkikler, cemaatler. Verun lillezine kefedu min O günün dehşetine şahit olacak olan kafirlerin vay haline. İhtilafa düşenlerin vay hadini. İhtilafa düşmüyor. Kitabın bütününe iman ediyoruz. Hakki olduğu gibi söylüyor. Allah'a el Esmaül husnâsıyla şehadet ediyoruz. Resulüne Resulluk yaptığı Allah'ın vahyine şehadet ediyoruz. Alıyor, kabul ediyor ve onu Allah'ın Resulü'nü Allah'ın Resulü olarak Resulümüz olarak ona şahitlik yapıyoruz ki ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Resul olmakla Allah'ın adlığını kazanmış, kulluğunu kazanmış, Allah'a aşık olmuş. Onun için de Allah bize ne buyururdu? De ki: "Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı da mağfiret etsin. Eğer siz bana tabi olursanız bir kul olarak Abd olarak bana tabi olursanız, Allah sizi sever, günahlarınızı da mahfiret eder. Allah hepimizi gerçek manada şehadet edenlerden eylesin. Amin. Resulüne gerçek manada şehadet edenlerden eylesin. Amin. Resulünü örnek olarak alanlardan eylesin. Amin. Tabi olanlardan eylesin. Amin. Bütünüyle Allah'a abd olanlardan eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.